Alhamdulillah. <gülüyor> ve salatu ve selamu ala Resulillah Kardeşlerim bugün 21 Mart Cumartesi 2015 dersimizin konusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını nasıl eğitti eğitimde Onlara nasıl örnek oldu? Allah Azze ve Celle bana anlatma kabiliyeti size de dinleyip hayatınıza tatbik etmeyi kolaylaştırsın ve sevdirsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nübüvvet gelmeden önce yani peygamberlik gelmeden önce daha gençliğinin ilk çağlarında İçerisinde bulunduğu toplumun hakka uymayan adaletsiz ve çarpık düzenini görüyor. Bu gidişatı değiştirmek için kendince çareler arıyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam daha yirmili yaşlarındayken o günün asfiyası, hak, adalet ve insaf ehli kişilerin oluşturdukları hilf fudul, cemiyetine dahil olması bunun göstergesidir. Yani hilf Fudul cemiyeti Fadılların ittifakı adı altında kurulmuş. Fadıl ve Fudail ismindeki kişilerin Mekke-i Mükerreme'de can emniyeti, mal emniyeti ve ırz emniyetini sağlayabilmek için Kabe-i Muazzama'nın yanına gidip Hacerul Esved'in üzerine biraz su döküp o günün şartlarınca, o günün akidesi ve amelince kalan alta dökülen suyu da ne yaptılar? Parça parça içtiler, kendi aralarında bir anlaşmaya vardılar. Yani hilf Fudul Cemiyeti'nin kuruluş gayesi bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da, insanların arasında adaletin tecelli etmesi, tesis edilmesi hususunda kurulan bu cemiyete 20'li yaşlarında ne yapmıştı? Ee, müdahil olmuştu, girmişti bu cemiyete. Evet, yaşı ilerleyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın daha çok, düşünceye dalmaya başlamıştı. Cahiliye adetlerinin ve puta tapıcılığın onursuzluğundan yakınan Muhammed Aleyhisselam kendisini Mekke'nin kuzey doğusunda ve Kabe'ye 5 kilometre uzaklıktaki cebeli Nur'da Hira isminde maruf olan bir mağaraya ne yapıyordu? Gidiyordu. Orada babası İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntılarınca Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeye, düşünmeye, toplumun içinde bulunmuş olduğu bu kötü halden toplumu nasıl alıkoyarım diye çareler arıyordu. Buna tahannüs diyoruz. Yani o günün şartlarında Allah Azze ve Celle'ye tevhid üzere ibadet etme, ve insanları hakka davet etme cihetinde Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın çabasıydı bunlar. Evet. Nihayet Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem 40 yaşına geldiğinde nebilik ve resullükle vazifelendirildi Allah tarafından ve şereflendirildi. Kum fe'nzir fe ayeti kerimesi Halk ve Allah Azze ve azabıyla korkut ayeti kerimesi. Gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Kubeys dağına çıktı. Akraba taallukatını ne yaptı? Allah Azze ve onun dinine tevhide davet etti. Daha sonra birçok ayeti kerime Geldi hepinizin bildiği gibi. Şu ayeti kerime gelince de yani Nisa suresi 79. <gülüyor> ayeti kerime gelince de o da şudur. Biz seni bütün insanlara elçi olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter celle şanuhu. Bu ayet-i kerime gelince Resulullah aleyhissalatü vesselam kendinden önceki peygamberler gibi köy peygamberi, şehir peygamberi kabile peygamberi olmadığını ne yaptı? Anladı. Yani cihan şumul bir peygamber. Kainata gönderilmiş insanlara ve cinnilere gönderilmiş bir peygamber olduğunu anlayınca tabii bu daha sonraki zamanlarda hem çevre ve civarındaki insanları İslam'a davet etmeye başladı. Hem de ulaşamadığı yerlere de mektuplar vasıtasıyla çevre ve civardaki yöneticileri, kabile reislerini, devlet reislerini İslam'a davet etmeye başladı. Evet, ilk önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Davetine Mekke'de kurulan panayırlarda başladı. Panayırlara, insanların toplandıkları yerlere gidiyordu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyin, kurtulacaksınız deyip la ilahe illallah yani tevhidi ne yapıyordu? İnsanlara anlatıyordu. Tevhidi ne oldu? Neleri terk edecekler, neleri Kabul edecekler, kabul etmeleriyle beraber neler kazanacaklar bunları anlatıyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Evet, tabii her peygamber kavminin içinde Allah Azze ve Celle'ye hakkı hakkaniyete davet etmeye başladığında, kavmi ne yaptı? O peygambere karşı geldi, isyan etti. Kimisini dövdüler, kimisini öldürdüler, kimisine kötülükte bulundular. Peygamber aleyhissalatü vesselama da kavmi kabilesi ilk etapta ne yapmadı? Kucak açmadı. Çok doğru söyledin ey Muhammed. Babalarımız e, batıl yoldaymış. Sen bizim gözümüzü açtın demediler. Resulullah aleyhissalatü vesselama cephe aldılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ee, artık e, çevredeki, civardaki kabileleri en yakındaki Taif'teki dayılarına müracaat etti. Belki onlar ona sahip çıkarlar diye. Ama Taif'te şehrin ayak takımı ve çocuklarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıldı? Teşvik edilerek taşlandırıldı, taşlatıldı. Bir melek geldi, dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin sana selamı var. İstersen ben dağlar meleğiyim, istersen Kuankı'n dağlarını kaldırayım, onların üzerine kapatayım, onlar yaprak gibi olsunlar. Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatü vesselama selam söyledi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi benim hısımım, akrabam, benim kavmim, kabilem beni tanımıyorlar. Beni bilmiyorlar. Onun için beni taşlıyorlar, beni kabul etmiyorlar. Sen benim kavmime, kabileme, hısım ve akrabalarıma hidayet et. Ben onların helak olmasını istemiyorum. Diye meleğin bu teklifini ne yaptı? Geriye çevirdi. Peygamberlerin duaları behemhal kabul olunur. Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duasında burada ne yaptı? Aniden kabul etti. Orada bir üzüm bahçesine sığınmıştı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Üzüm bahçesinde Adas radıyallahu anhu peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir tabak içinde bir salkım üzüm ikram etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzümden alıp da ağzına koyduğunda Bismillah deyince Hazreti Addas radiyallahu anh dedi ki sen nerelisin? Buranın dedi insanları Bismillah kelimesini bilmezler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona kendisinin peygamber olduğunu bildirdikten sonra sordu. Sen nerelisin deyince ben Ninovalıyım dedi Hazreti Addas. Ha dedi kardeşim Yunus'un Yunus bin Mettan'ın dedi. Köyünden mi? Subhanallah Dedi Yunus'u sen nereden tanıyorsun? Yunus da peygamberdi. Ben de peygamberim. Allah Allah. Deyip de Hazreti Addas radıyallahu anhu'yu İslam'a davet etti. Hazreti Addas radıyallahu anhu peygamber aleyhissalatü vesselamın elinde Müslüman oldu. İşte ilk tebliğinin, tebliğinin Mekke dışında ilk meyvasını Resulullah aleyhissalatü vesselam toplamaya başladı. Evet kardeşlerim. Şimdi bu mesele gözüküyor ki, gösteriyor ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlar için nasıl bir iyi niyet besliyor. Tebliğini ulaştırmak uğruna insanlar arasında vahyin, tevhidin, hayrın her türlü güzelliğin, adaletin ve düzenin sağlanması için çektiği sıkıntıları bu mesele ne yapıyor? Dile getiriyor. Dile getirmek için de yeterli sayıyoruz bunu. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını şöyle bir iki saat içinde dile getirecek durumumuz yok. Evet, şimdi bütün insanları ne yaptı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'ye davet etti. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın peygamber olmasıyla olmasıyla insanlar ümmeti davet ve ümmeti icabet olarak ikiye ayrıldılar. Bütün insanlar Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmeti olmaya adaydılar. Ama kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediyse onlar da ümmeti icabet oldu. Nasıl? Ev sahibi var. 15-20 kişi misafirliğe gitmişler. <gülüyor> Ev sahibi mükellef bir sofra ortaya koyuyor. Bütün oradaki odadaki bulunanları sofraya davet ediyor. Bu nedir? Ümmete davettir. Kimisi dişi ağrıdığı için yemeğe oturmuyor. Kimisi tok olduğu için oturmuyor. Kimisi de oruçlu olduğu için oturmuyor. Misal veriyorum. Oturmayanlar Yemekten ne yapıyorlar? Mahrum kalıyorlar. Ama oturanlar da ümmeti icabet gibi oluyor. Öyle mi? Ne yaptılar çünkü? Davete icabet ettiler. Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının arasındayken onlara iman, amel ve edep cihetinden onları nasıl terbiye edip eğittiğiyle onlarla olan diyaloğunun boyutunun ne ve nasıl olduğuyla ilgili rivayetleri görelim. Çünkü Resulullah Aleyhisselam ne yaptı? Bütün insanlara davet etti. Mekke'de de davet etti, Taif'te de davet etti. Ne yapmadı? İnsanlar çoğu Mekke'de de Taif'te de çevre civar köylerde de kabul etmediler. Ama Resulullah Aleyhissalatu vesselam kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de peygamber son peygamber olarak kabul ettiyse Resulullah aleyhissalatü vesselam işte hemen onları işlemeye başladı. Hemen onların eğitimine ne yaptı? Aceleyle el attı. Bakalım Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabını ne şekilde eğitmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce ashabına tevhidin ne olduğunu yakinen öğretiyordu. Tevhid. Allah'ı nasıl tanıyacağız, nasıl kabul edeceğiz, nasıl itaat ve ibadet edeceğiz? Evet. Zira bu din, tevhid eh, eksenli bir dindir. Evet. Şimdi görelim. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam nasıl davet etmiş? Bırakın büyükleri, daha o zaman yeni yeni buluğa ermeye, başlayan bu çağlarda olan bir çocuk var. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma. Resulullah aleyhissalatü gölge gibi ta e takip eden birisi ve Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın mübarek elini başına koyup Ya Rab bu çocuğa Kur'an ilimlerini öğret diye dua ettiği birisi. Biz şimdi ne yapıyoruz? Çocuklara pek değer vermiyoruz. Halbuki bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Küçük dahi olmuş olsalar, laf anlayacak durumda olan kimselere nasıl hitap ediyor? Evet, İbni Abbas radıyallahu anh, yeniyette bir delikanlı. Yani yeni buluğa eriyor ama laf anlıyor, çok zekalı birisi. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Daha doğrusu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisini nasıl İslam'la karşı karşıya getirip eğittiğini bize ne yapıyor? İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın terkisindeydim diyor İbni Abbas radıyallahu anhuma. Bana dedi ki ey evlat sana bir takım kelimeler öğreteceğim. Yani bu kelimeleri güzelce hifzet yerleştir beynine ve kalbine bu kelimeler senin hem dinini hem dünyanı ne yapacak ıslah edecek. Allahuazza ve celleyi gözet ki Allah subhanahu wa taala da seni gözetsin. Yani bu ne demek? Allahuazza ve celleyi nasıl tevhid edeceğini iyi öğren ki bu tevhid sebebiyle hem dünyan hem de ahiretin mamur olsun. Evet. Allah Subhanahu ve Teala'yı gözet ki onu karşında sana merhametli olarak bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? i̇bn Abbas Abbas Allahu anhuma'yı öğretiyor. Ve sıralıyor meseleleri. Yardım talebinde bulunduğunda Allah'tan yardım iste. Bakın tevhidin neyi? Omurgası bunlar. Olmazsa olmazlarından. Şunu bil ki bütün halk sana fayda vermek üzere birleşseler ancak Allah Subhanahu ve teâlâ'nın sana takdir ettiği kadar fayda verebilirler. Eğer bütün halk sana zarar vermek için birleşseler ancak... Allah Subhanahu ve Taala'nın sana takdir ettiği kadar zarar verebilirler. Yani Allah'ın iradesinin dışına ne yapamazlar, çıkamazlar. Kalemler kaldırıldı, sayfeler kurudu. Yani Allah Azze ve Celle bu hükmü verdi, artık bu hükmü değiştirecek hiçbir güç yoktur. Bu rivayet Tirmizi'de ve Ahmed ibn Hanbel'in rahmetullahi aleyhim'e müsnedinde bulabileceğimiz bir hadis. Evet kardeşlerim, şimdi demek ki biz insanları dine davet ederken ne yapacağız? İlk önce tevhide davet etmeye, tevhidin ne olduğunu anlatmaya çalışacağız. Gece namazından bahsetmeyeceğiz adama. Ya adam zaten Allah'ı tanımıyor. Nasıl o Allah'a ibadet etsin? Hemen ona ne yapmayacağız? Pazartesi, perşembe orucundan bahsetmeyeceğiz. Adamın imanı yok ki. Nasıl ibadet etsin? Gün, koskoca bir gün aç dursun. Allah'ı tanıyacak, onu sevecek, ona yaklaşmanın yollarını arayacak ki insan ne yapsın? Kendini dini cihette zora sokarak Rabbini Celle ve Ala razı etmenin yollarını arasın. Evet, kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dinin bekası ve safiyetinin devamı için aslına uygun şekilde yapılan tebliğın önemini çok iyi biliyordu. Dikkat ederseniz, Önce tevhid, ondan sonra tevhide çağırmak. Tebliğ. Maide suresi 67. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle bize şöyle buyuruyor. Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ne demek? Eksiksiz, noksansız şekilde bildir, Onların sorularına cevap ver. Yani sadra şifa meselelerle gel. Eğer bu görevini yapmayacak olursan, tebliğ görevini, irşat görevini yapmayacak olursan, Allah subhanehu ve teala'nın seni vazifelendirdiği vazifeyi suistimal edersen, onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Yani vazifeni bir hakkın yerine getirmemiş olursun. Allah subhanehu ve teala seni insanlardan koruyacaktır. Yani tebliğ yaparken ne yapmayacaksın? Acaba insanlar bana hakaret eder mi? İnsanlar beni çarçabuk kabul ederler mi? Yoksa bana bir kötülükte bulunurlar mı? Bunu düşünme diyor Allah Celle Şanuhu. Peygamberin Aleyhisselatu vesselamın zatında bize de Allah ne yapıyor? Bu şekilde hıtapta buyuruyor. Şimdi kardeşler, tebliğ edecek olan kişinin anlatacak olan, olunan meseleyi çok iyi bilmesi lazım. Karşıdakine karşıdakine hıtap ederken de onun anlayabileceği şekle indirgemesi lazım meseleleri ve qulul linasi husna insanlara güzel söyleyin güzel söz söyleyin ve kellimin nas ala insanlara akıllarının alacağı şekilde hitap edin şimdi koskocaman bir profesörü sen Allah azze ve celle'ye davet ederken kullanacağın kelimeler ayrıdır küçücük bir çocuğa Allah azze ve celle'yi anlatırken kullanacağın kelimeler nedir? Apayrıdır. İlimden, irfandan, Kur'an'dan, ayetten haberi olmayan kişiyi yani e, mektep, medrese görmemiş kişiyi davet ederken kullanacağın misaller, kelimeler ayrı olmalı ama ilim ehli olan İlim, bilim, teknik ve fenden haberdar olan kişiyi Allah'a davet ederken, Kur'an'a, sünnete davet ederken telaffuz ettiğin, dile getirdiğin kelimeleri seçmen lazım. İkisini ne yapmazsın? Aynı kategoride oluşturmazsın. Birisine ilmi konuşursan dağdaki Hasan amcaya çoban Hasan amcaya ilmi konuşursan anlamaz. Ama bir profesöre de Çocuğa davrandığın şekilde, çocuğun anlayabileceği şekilde basit kelimelerle İslam'ı anlatmaya çalışırsan o da yalan gelir. Herkese, herkese ne yapacaksın? Layık olduğu şekilde, anlayacağı şekilde getireceksin delilleri. Evet. Tabii delili getirirken de gözüne sokmayacaksın parmağını. Ne yapacaksın? Okşayarak onun üzerindeki hataları hemen çaktadak söyleyerek değil güzel kelimelerle telaffuz ederek kalbini kırıp sana buz göstermeyecek şekilde ne yapacaksın? Meseleni anlatacaksın. Evet eğer bu görevini yapmayacak olursan onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır dedik. Şüphesiz Allah celle şanuhu, kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez hitabına mazhar olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonra gelecek olan tebliğcileri da yetiştirmek ve onları teşvik etmek amaçlı davranışlarda da bulunmuştur. Şimdi hem kendisi tebliğ etti, hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah gibi baki değil. Haşa ve bir gün gelecek, ölecek. Ve onlar da ölücü, sen de ölücüsün. Yani sen ne yapmayacaksın? Ölüp de onlar kazık çakmayacaklar dünyaya. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam önceki peygamberlerin vefat ettiği gibi vefat edecek ama peygamberlik, Vazifesi artık yeryüzünden kalktığına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la Peygamberin yerine ilim, ehli kimseler ne yapacaklar, kalacaklar? Ta ki insanlar ne yapsın? Batıla sapmasınlar, hak yolda ilerlesinler. Evet, bakalım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendinden sonra insanları tebliğe teşvik etmek için, irşada teşvik etmek için neler buyurmuş? Evet. Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de gelen bir hadis var. O hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Celle ve Ale benim sözümü işip, işitip belleyen, sonra da onu başkasına ulaştıran kimsenin yüzünü dünya ve ahirette ak etsin, ağartsın. Bakın Resulullah aleyhissalatü vesselamdan işitecek, işittiği gibi de başkalarına ne yapacak? Yetiştirecek. Aradan bir şey düşürmeyecek. Aradan bir şeyler ona eklemeyecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne söyledi? O kadar. Sahabe-i Kiram, Teala Hazaratı, Resulullah Rasulullah Vesselam'dan duydukları gibi rivayet ediyorlardı. Bazen de mana rivayeti yapıyorlardı. Eğer kelimeyi unuttularsa, hangi kelime ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu telaffuz etti? Ne diyorlardı? Şu şekilde yahut da bu şekilde Resulullah aleyhissalatü vesselam hangisiyle telaffuz etti bilemiyorum. Ama iki meseleyi de ne yapıyordu? Dile getiriyordu. Misal olarak verecek olursak. Ak, kelim ak kelimesi ile beyaz kelimesi arasında ne fark var? Bir fark yok. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselamın, ben misal veriyorum şimdi söylediği gibi söylemiş olmak için Resulullah aleyhissalatu vesselam bu hadisi bize irat buyururken ak kelimesiyle mi rivayet söyledi dile getirdi yoksa beyaz kelimesiyle mi dile getirdi bunu bilemiyorum. Bunda şüphe ediyorum deyip ne yapıyordu bak hadisleri rivayet ederken sahabe-i kiram Kıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'yi ne kadar titiz davranıyordu. Bu din onun için bize kadar ne yaptı? Terü taze geldi. Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktığı gibi. Evet. Bir başka rivayette. Bu da Bukhari'de ve Müslim'de ittifak halinde rivayet edilen, kabul edilen bir hadis. Ey Ali! Senin elinle bir kişinin hidayete ermesi, yeryüzünde bulunan ve güneşin üzerine doğduğu her şeyden, başka bir rivayette, vadi dolusu koyun ve develerden daha hayırlıdır buyurması, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dininin korunması hususunda ilk önce ashabına, sonra diğer ümmetlerine ne büyük bir yükün yüklendiğini ve bunun semeresinin de ne kadar büyük ve tarifi imkansız olduğunu göstermektedir. Bak ilk önce tevhid, ondan sonra insanları davet ve davetin neticesinde alacakları maddi ve manevi kar ve fazilet. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabı, kendi zamanında yaşayan ashabı ve ondan sonra gelecek olan ümmeti için en güzel ve en olgun öğreticiydi. İşte onun ashabına. Velev ki çocuk yaşlarda bile olsalar nasıl değer verip onları nasıl öğrettiği aralarındaki öğretmen ve talebe ilişkilerine onun ashabına ashabını nasıl yetiştirdiğine dair misaller bunlar. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalplere ve gönüllere hitap edip İkna ederek ashabını öğretiyor ve terbiye ediyordu. Hem kalbine, hem gönlüne, hem aklına ne yapacaksın? Kıtap edeceksin. Yani doyuracaksın onu her cihette. Evet, bunun yanında toplumu ifsad eden her türlü kötülüğü önlemeye de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayret sarf ediyordu. Yani vurdum duymaz değildi. Bizim de vurdum duymaz olmamamız gerektiğini ne yapıyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu davranışıyla bize adeta örnek oluyor. Adeta değil, örnek oluyor. Evet, İsra suresi 32. ayeti kerimede وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ fahişeten فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا Allah buyuruyor Celle Şanihu Yani Zinaya yaklaşmayın. Ona zemin oluşturacak davranışlardan da uzak durun. Allah celle şanihu bakın burada la tefalu zinâ demiyor. La takrabu'z zinâ diyor. Zinaya götürecek olan işlerden uzak durun. La tefalu zinâ deseydi o zaman insan ne yapardı? Bakardı, ellerdi, okşardı, öperdi, kokardı. Efendime söyleyeyim, her türlü meseleyi husule getirirdi. Sadece zina aletleri birbirini ne yapmazdı, tasdik etmezdi. Bu şekilde de Allah Azze ve Celle'nin emri yerine gelmiş olurdu. Ama Allah Celle Şanuhu ve la tekrabuz zina diyerek, Zinaya götürücü, bakmayın, seyretmeyin, fuhuş kelimeleri dinlemeyin, kendinize helal olmayan kimseleri ellemeyin, okşamayın diyerek ne yaptı? Zinaya götürücü bütün yolları kesti Celle <gülüyor> Evet, çünkü o çok son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur deyip Zinaya götürücü fiillerine yaptı? Allah Azze ve Celle kerih görmemizi istedi ve onların kötülüğünü bize bildirdi. Evet kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti kerimeyi okuyarak imani cihetten rotaya girmiş ashabını ahlaki ve ameli cihetten de koruma altına almaya çalışıyordu geldin La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedirttin adama ondan sonra ne adam seni gördü ne sen adamı gördün Sübhanallah o senden ayrı sen ondan ayrısın. O adamın imanı nasıl kemali noktaları ne yapacak tutacak olmaz. Bir bitkiyi ektin yeri geldiğinde sulayacaksın kurumaması için. Çapalayacaksın buduyacaksın. Ona emek vereceksin ki <gülüyor> 5-10 sene sonra ondan ne yapabilesin? Menfaat elde edip meyveler toplayabilesin. <gülüyor> evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti kerimeyi okudu. Anlattı neyin yapılacağını, neyin yapılmayacağını. Ama zamanımızda olduğu gibi O günde de günaha meyyel kişiler vardı. Bir genç geldi. Enine boyuna yakışıklı bir genç. Bu gencin isminin Cüleybip olduğunu ne yapıyoruz? Sair rivayetlerden görüyoruz. Çünkü sahabe-i kiram onun Cüleybip olduğunu tasrih ediyorlar. Bu Cüleybip evlenmemiş birisi o güne kadar. Yakışıklılığı ve güçlülüğü sebebiyle de zinasıyla meşhur cahiliye devrinde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ey Allah'ın Resulü zina etmem için bana izin ver artık tahammülüm kalmadı diyor. Mescitte oluyor bu iş. Sahabe-i Kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecma'in hemen kalkıyorlar. Len! Sen ne hakla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelir zina etmen hususunda cevaz kopartmak için müracaatta bulunursun. Dövmeye kalkıyorlar Cüleybi Bey. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun bu, sözünü, onun bu sözünü kabul etmiyor ama sahabe-i kiramın yaptığını da hoş görmüyor. Bakın karşıdaki insanın ruhuna kalbine nasıl tesir edeceksin? Onu anlatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların gence hakaret edip dövmelerine ne yapmadı izin vermedi. Ancak Sözünü bitiresiye kadar Hazreti Cüleybib'i bi radıyallahu anhu dinledi. Ondan sonra onu yanına çağırdı, dizinin dibine oturttu ve şöyle dedi. bu li ummikah. Ey Cüleybi, sen bu zinanın yapılmasını annen için ister misin? Subhanallah. Can evinden vuruyor bakın. Amcanın karısı için ister misin demiyor bak. Amcasının karısı kan bağıyla ne değil ona bağlı değil. Amcasının karısı. Ama etuhibbuke li ummike annen için ister misin? En yakınından vuruyor. Cüleybip radıyallahu anhu hiç tereddüt etmeden La, la wallahi ce'ale lillahi fidâk ya Rasulullah la. İstemem ey Allah'ın Resulü istemem. Allah Celle Şanuhu, beni sana feda kılsın ben bundan razı olmam. O zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Ey Cüleybib dikkat et senin zina edecek olduğun ve ettiğin kimseler de birisinin annesidir. Ondan sonra devamla kız kardeşin için ister misin? İstemem. Teyzen için ister misin? İstemem. Halan için ister misin? İstemem. Bakın en yakınlardan bahsetti. <gülüyor> Hepsine Cüleybip radıyallahu anh'u ne dedi? Hayır ya Resulallah ne kız kardeşime ne anneme ne teyzeme ne halalarıma bu zinanın yapılmasını istemem. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Cüleybib'den bu reddiyeyi kabul görmeme durumunu alınca şiddetli bir şekilde elinin tersiyle Cüleybib'in radıyallahu anh'u ne yaptı? Göğsüne vurdu. Dedi ya Rabbi bu gencin kalbinden göğsünden her türlü kötülüğü sil al kaldır. Cüleybip kalktı gitti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinden. Daha önce kadınlar ne yapmıştı kızlar Cüleybip'e mendil sallıyorlardı. Cüleybip biz buradayız gel bekliyoruz seni. Ama Cüleybip Radıyallahu Anhu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla adeta iffet abidesi bir durum oluşturmuştu. Hiçbirine kaldırıp ne yapmıyordu? Yüzlerine bakıp onların isteklerine olumlu cevap vermiyordu. Evet. Daha sonra bir savaş nidası geldi. cihad. Hadi cihada, hadi savaşa, Allah için çıkın. Bundan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tabi onu zinadan nehyetti, alıkoydu ama falancanın kızına git, beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi sizin kızınıza, Talibim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oluruyla deyince Cüleybib ne yaptı Resulullah aleyhissalatü vesselam? Medine'nin güzel kızlarından bir tanesiyle evlendirdi. Aradan çok geçmeden cihat nidası geldi. Hazreti Cüleybib de ne yaptı? Karısından ayrıldı savaşa gitti. Savaş bitince herkes kendi Şehidini ne yapmaya başladı? Aramaya başladı. Tabi yaralıları tedavi ettiler, şehitleri topladılar. Gömmek için hazırlık yaptılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi herkes tamam mı? Dediler ya Resulullah herkes tamam. Falanca falanca şehit olmuş. Feşmanca da efendim, kolu bacağı kesilmiş, gazi durumda. Dedi eksiğiniz yok mu? Dediler ya Resulallah yok. Ama dedi benim bir eksiğim var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Cüleybip etrafında 3-5 kişiyi cehenneme gönderdikten sonra onların kılıçlarıyla, harbeleriyle almış olduğu yaralarla ile ne yapmış? Şehit olmuş. Onların arasına düşmüş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gidiyor Allahu radıyallahu anh'unun Başucuna şöyle diyor. Cüleybip bendendir. Ben Cüleybi'denim. Bu rivayet Ahmed İbni Hanbel'in Rahimahullah Müsned'inde var kardeşlerim. Burada bakın Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne yapıyor? Bir şeyleri nehy ediyor ashabından, ümmetinden. Ama bunun yanında bunun yanında nehyetmiş olduğu şeyin yerine daha güzelini koyuyor. Zinadan nehyetmişti Cüleybi'bi ama evlendirdi. Bakın zina adam bulursa yapacak. Düşürürse kotaracak. Ama evli olan bir kişi... Nefsini hanımıyla yahut da eşiyle ne yapacak? Sükune erdirecek. Ve bunun neyi yok? Sabahı akşamı yok. Bir zamanı zemini yok. Biz insanlara bir şey emrederken, bir şey nehyederken muhakkak alternatifini getirerek ne yapacağız? O işi emredeceğiz. Yahut o işten edeceğiz Alternatifini getirmeden, o insana bir çıkış yolu açmadan emirler ve nehiler camiası getirir koyarsanız dinlenmezsiniz. Zina etme demek kolay. Zina etmeyeceğim, ne yapacağım? O adamı evlendireceksin, ondan sonra zina etme diyeceksin. Ha, evlendi, zina etti mi, taşlayarak canını çıkaracaksın. Onun da neyi var? Bir çıkar yolu var. Evet. Kardeşlerim, bu hadisenin bize vermiş olduğu bir mesaj var. Kişisel olarak... Kendin için istemediğin bir şeyi başkası için istemeyeceksin. Cüleybi radıyallahu ya Resulullah aleyhisselam ne buyurdu? Etuhibbuke li ummik. Deyince la, la vallahi ceala li lillahi ya Resulallah. Deyince kendi annesine istemedi, başkasının annesine de yapmayacak. Bak ikna edici ve hudut koyucu bir durum. İkna oldu mu Hazreti Cüleybip? İkna oldu. Bugün bu şekilde geldiğimizde kim ikna olmaz? Herkes ikna olur. Evet. Zina yapmak isteyen insan, bu iş bana yapılsa nasıl olur? Kabul edip razı olabilir miyim? Düşüncesini aklından hiç çıkarmamalı. Empati yapmalı, Sonunda da hakkı bulmalıdır. Bunun yanında öğreticinin karşılaştığı olumsuz davranışlar ve kötü durumlar karşısında takınacağı tavrın ne olması gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi hayatından örneklerle bize göstermiştir. Adam cahilliğinden ötürü, bilgisizliğinden ötürü, düşünememezliğinden ötürü bir şey istiyor. Sen kalktın adamı tekfir ediyorsun. Sen kalktın adamı hemen ne yapıyorsun? Cehenneme yolluyorsun. Böyle bir şey yok. O adamı ilk önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi irşad edeceksin. Öğreteceksin. Ondan sonra günahı irtikab ediyorsa, e İslam her irtikab edilen günaha karşı da ne yapmış? Bir ceza vermiş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa, bunu kabul ediyorsa, faziletleri kabul ettiği gibi cezaları da kabul edecek, reziletleri de kabul edecek. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada günahkar birine rıfkla muamelede bulunup hem onu kazanmış, hem de bizler böyle bir durumla karşılaştığımızda bize nasıl davranacağımızı öğretmiştir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın tavrı bu. Ama birisi bize böyle cemaat halinde bir şeyler söylese, biz ne deriz? O adamı kötülemek için temcit pilavı gibi ısıtır ısıtır lan, sen zamanında böyle söylememiş miydin? Yahu Subhanallah, o zaman cahildi bilmiyordu, öğrendi terk etti. Artık onun kafasına ne yapmamak lazım? Bunu tık tak tık tak tık tak, tık tak vurmamak lazım. Böyle olduğu müddetçe adam sana ne yapacak? Buz besleyecek, kin besleyecek. Ama eğer sen onun yapmış olduğu hataları affedici olursan, Rabbul Alemin Azze ve Celle'yi affedici olarak ne yapacaksın? Bulacaksın. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam sadece bize namaz kılarken örnek değil, oruç tutarken örnek değil, yolda yürürken dahi örnek. Cahille cühelayla karşılaştığımızda nasıl davranacağız ona da örnek. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliliğini biz en güzel şekilde nerede uyguluyoruz? Yemek yerken sünnetleme işinde. Onu da yi sünnetle, bunu da yi sünnetle. Aman küçücük bir parça kalmasın. Yahu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Doymadan kalkıyordu. Nere bütün tabakları sen kalaylayarak ne yapıyorsun? Kalkıyorsun. Sünnet bunun neresinde? Burada bile Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a ne yapıyoruz? İftira ediyoruz. Allah bize hidayet etsin. Allah Azze ve Celle hidayetimizi artırsın. Evet kardeşlerim. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam çevresinde olan ashabına ahde vefayı da en güzel şekilde yaşayarak ne yapıyordu? öğretip örnek oluyordu. Bakalım şimdi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ahde vefası nasıldı? Burada bize örneklik teşkil ettiği gibi biz örnek almış mıyız Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i? Şeyma bint Haris Radiyallahu anha. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam efendimizin süt kız kardeşi. Ve Ben-i kabilesinden günler geçmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize peygamberlik gelmiş. Resulullah aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmiş, İslam devletini kurmuş. Hem devletin reisi hem dinin reisi. Yani maddi ve manevi şekilde Resulullah aleyhissalatü vesselam sultayı elinde bulunduran birisi. Evet, hicretin 8. senesinde doğup büyüdüğü şehir olan Mekke'yi de fethetmiş, bütün Mekke halkını affetmiş, ondan sonra da Huneyn gazvesine çıkmıştı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu gazve, Hevaz'in kabilesi ile Müslümanlar arasında geçmişti. Çetin çarpışmalar oldu. Birçok mal eşya ganimet olarak alındı. Çok sayıda erkeklerden ve kadınlardan da esir kazanıldı. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem süt kardeşi Şeyma da bu esirler arasındaydı. Şeyma esirler arasında götürülürken, Kendisine sert davrananlara biliniz ki vallahi ben efendinizin süt kardeşiyim. Bana hakaret etmeyin. Bana biraz daha rıfkla muamelede bulunun deyip havayı yumuşatmak istiyordu. Etrafındakiler buna ne yapmadılar? inanmadılar. Hani yalan kıvırtıyor da kendisine menfaat elde etmek istiyor diye sahabe-i kiram ne yapamadı buna inanmadı zira aradan çok seneler geçmişti yani hicret ne yaptı 50 sene geçti hemen hemen sahabe-i kiram inkar etmediler Kabul de etmediler, en güzeline yaptılar, tuttular Şeyma'yı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getirdiler. Ve dediler ki ya Resulallah bu kadın sizin süt kardeşiniz olduğunu iddia ediyor. Ne dersiniz dediğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Şeyma'ya dedi ki alametin nedir? Yani benim süt kardeşim olduğuna dair senin elindeki delil nedir diye sorduğunda bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bile delil istiyor. Bugünkü gavuslar, şembekiler, falancalar, feşmancalar gibi levh mahfuza bakmıyor. Bakamıyor levh mahfuza. <gülüyor> Yahu levh mahfuz bakkal Hasan dayının hesap defteri mi? İsteyen karıştırsın baksın, isteyen silsin, isteyen bir şeyler eklesin. <gülüyor> Bakkal Hasan dayının rızası olmadan sen o kitabı bırak karıştırmaya bakamıyorsun bile karşıdan. Ama ne hikmetse bugünküler maşallah en ufak bir meselede dahi hemen ne yapıyorlar? Teleskop olmadan, dürbün olmadan... Gözlük dahi olmadan görebiliyorlar levh-ı mahfuzu. Resulullah göremedi aleyhissalatü vesselam. Resulullah bakmadı aleyhissalatü vesselam. Bakamadı. Bunlar bugün levh mahfuza baktık. Meselenin mahiyetini öğrendik diyenler iftira atıyorlar, sizi kandırıyorlar. Sakın sakın bunlara inanmayın. Peygamberin yapamadığını Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar nasıl beceriyorlar? Elimizde bir tane son model, 2015 model ne var? Bir araba var. Mütehassız tamirciler bozulduğunda servisine götürmeden bunu yapamıyorlar ama üç günlük Tamirci çırağı maşallah barakallah ne yapıyor? Parmağıyla bunu tamir ediyor. Aynı buna dönüyor bu. Aynı buna benziyor. Tamirci ustasının yapamadığı tamiri 3 günlük talebe ne yapıyor? Parmağıyla yapıyor. Vida kullanmadan, bir somun kullanmadan, şu bu yapmadan. Yani hiçbir e, alatü edevat kullanmadan. Bu ne kadar sahih olursa. Bunların levh-ü mahfuza bakması da o kadar sahih. Evet. <gülüyor> Alametin nedir dedi ya Resulullah aleyhissalatü vesselam. O zaman Şeyma hemen ne yaptı? Kolunu açtı. Kolundaki ısırık izini gösterdi. Dedi ya Resulallah, hatırladın mı? Hani küçükken oynuyorduk da ben seni boğmakladım, altıma aldım. Sen de benden kurtulmak için kolumu dişlemiştin. Onun acısıyla ne yaptım? Ben seni bıraktım, benden kurtulmuştun. İşte aramızdaki alamet budur deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen ta o günlere ne yaptı gitti. Meseleyi hatırladı. Hemen kendi ridasını ablası Şeyma'nın altına attı, ona hürmet gösterdi. Üzerine oturan Şeyma radıyallahu anha Müslümanlığı kabul etti. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e iman ettiğini bildirdi. Ondan sonra da tabii artık abla... Kardeş neyi soracak? Hemen süt annesiyle süt babasını sordu Resulullah. Şeyma validemiz radıyallahu anha dedi ki annem ve babam vefat ettiler. Tabi üzüldü peygamber aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra Hazreti Şeyma'ya Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. İstersen itibarlı ve sevilen birisi olarak burada yanımda kal. Her türlü hizmetini göreyim. İstersen seni kabilene, beni saat kabilesine göndereyim. Deyince Hazreti Şeyma radıyallahu anha valdemiz "Ben iman ettim." Bu imanımı kendi kabilemde yaymak için, onları davet etmek için ya Resulallah beni kabilemin içine gönder. Bakın kardeşler, hemen ne yapıyor? Kişi iman ediyor, hemen tebliğciliğe başlıyor. Vallahi onlar biliyorlardı faziletin, kazancın nerede olduğunu. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Süt kardeşi kardeşi Şeyma radıyallahu anha validemize bir erkek bir de kadın köle veriyor. Binmeleri için develer veriyor ve gönderiyor. <gülüyor> Tabi yanında da bir sürü hediye cabası. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın süt kardeşi. <gülüyor> Kardeşlerim bu olayda da yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliği bize ne yapıyor? Yol gösteriyor. Biz vefanın ne demek olduğunu en güzel şekliyle Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan görüp öğreniyoruz. Bu hadisten çıkaracağımız yani bu olaydan çıkaracağımız ders şu olmalı. Müşrik bidatçı ve kötü birileri olsa dahi. Çünkü Hazreti Şeyma o zaman ne yapmamıştı? Müşrik olarak gelmişti. İman ehli değildi. <gülüyor> Ama süt bağı olması hasebiyle Resulullah ne yaptı aleyhissalatü vesselam? Ona iyilikte bulundu. Bakın şimdi, bizim yakınlarımız, babalarımız, analarımız, teyzemiz, amcamız kan bağıyla yakın olan kimselerimiz yahut da süt bağıyla yakın olan kimselerimiz bunlar cahiller öğretilmemişler bazı tekfircilere göre ne yapılıyor? hemen namaz kılmıyorsa tekfir ediliyor, oruç tutmuyorsa tekfir ediliyor cehenneme atılıyor, kürek kürek yahu biz İslam'dan onlara ne öğrettik ki, neyi kabul edip neyi reddettiklerini anladık ki onları tekfir ediyoruz. Bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen vurun bu kafirenin boynunu demedi. Müşrike olduğu halde kız kardeşi olduğunu ispat edince çıkardı rıdasını, ortaya koydu oturttu. İslam'a davet etti, kabul ettikten sonra <gülüyor> istersen dedi burada kal, istersen memleketine göndereyim. Memleketine gitmek isteyince de bir sürü hediyeyle ne yaptı onu salim bir şekilde memleketine yolcu etti. <gülüyor> Kardeşlerim burada kişilere nasıl davranacağımızın ana fikri yatıyor. Bilmiyor insan. Hiçbirimiz daha önce bilmiyorduk. Ama sonradan öğrendik. O adama da ne yapacağız? Sonradan biz öğreteceğiz. Nasıl bize öğrettilerse. İnsanları hemen tekfir edip cehenneme göndermek mesele değil. Evet. İlk dönemlerde kendisinden yardım ve iyilik gördüğümüz kişilere asla sırt çevirmememiz gerektiğini, onlara vefalı davranıp, ihsanda bulunup, hayırla davranmamız sebebiyle, onların gönüllerini kazanmamız yoluyla, İslami davetimize zemin hazırlamış olacağımızı çok iyi idrak etmemizin ve bunu iyi değerlendirmemizin elimizde olduğunu bilip, ona göre tavır takınmamızın gerekliliği bilincinde, davranışlarımıza yön vermemizin önemini ortaya koyuyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın Şeyma'ya davranması. Bizim arkadaşlarımız, ahbabımız, sevdiklerimiz, en yakınlarımız müttakı insanlar olmayabilirler. <gülüyor> Muttakı değiller diye dirsek çevirmeyeceğiz, sırt çevirmeyeceğiz. Anlatacağız. O ma'alekel belah. Senin vazifen ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem apaçık tebliğ etmek. Tebliğden başka bir şey değil. <gülüyor> evet. Kardeşlerim, Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabı arasında sosyal adaleti sağlamak için düzeni bozucu davranışlardan sakındırıyor doğru ve dürüst olmayı öğreterek bunun vazgeçilmez hayat düsturu haline gelmesini istiyor. sahtekarlık ve aldatıcılıktan da şiddetle men ediyordu. <gülüyor> Onun için asabı arasında çarşı pazar dolaşıyor, alım satım işlerinde denetliyordu. <gülüyor> İşte buna en güzel örnek <gülüyor> Medine pazarındaki şu olaydır. <gülüyor> Sübhanallah. Evet kardeşlerim, hayatın her safhasında ve her hususta dürüst olmak Müslümanın temel vasıflarından ve şiarlarından bir şeydir. Bunun önemi alışveriş meselelerinde bile ne yapılmıştır bir daha vurgulanmıştır. Dürüstlük deyince neleri kastediyoruz? Satan kimse müşteriye malı hakkında doğru bilgi vermelidir. Malın ayıbını, kusurunu gizlememelidir. Dürüstlük bu. Alıp alan satanlar arasında Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir keresinde pazarda, çarşıda tüccarları şöyle uyarmıştır. Ey tüccarlar, şurası muhakkak ki kıyamet günü tüccarlar, füccarlar, facirler yani haddi aşan, Allah Azze ve Celle'nin gösterdiğini uygulamayanlar olarak diriltileceklerdir. Ancak Allah'tan korkanlarla dürüst olanlar ve malın evsafını belirtirken doğru söyleyenler hariç buyurmuştur. Bu hadis İmam-ı Tirmizi'nin rahimahullah süneninde buyur yani alışverişler babında dördüncü hadis olarak ne yapılmış? Zikredilmiş kardeşlerim. Yine bir başka günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çarşı esnafını teftiş ederken bir buğday yığınına elini daldırır. Alt kısmının yaş ve rutubetli olduğunu anlayınca bunu dürüstlüğe uymayan bir davranış, bir hile, bir aldatmaca olarak değerlendirir ve Men gâşşene feleyse minne kim bizi aldatırsa bizden değildir diyerek tepkisini ortaya koyar. Ama kardeşlerim, kim bizi aldatırsa bizden değildir derken, Müslüman değildir demek manasına değil. Burada, kim bizi aldatırsa bizden değildir demenin kastını muhaddis ulema şöyle diyor, bizim gibi alışverişte müttakilikle davrananlardan değildir. Yani öyle olursa kim bizi aldatırsa bizden değil, aldatan kafir cehenneme. Böyle değil, böyle anlamamak lazım. Yani kişi Kur'an'ı kendi istek ve arzularına göre anladığı şekilde ne yapmayacak? Tatbik etmeyecek. Alimlere danışacak. Okuduğu hadisi orada efendime söyleyeyim gördü yarım yangalak anladı. Ona göre ne yapmayacak? Hayatına tatbik etmeye çalışmayacak. Alimlere soracak, doğru mu anlamışım yoksa eğri mi anlamışım ona göre hayatına tatbik edecek yoksa sahte kerrar hayvayı yedi. Buradaki rivayetin zahirine göre birisi alıp da onu tekfir ettiğinde demek ki doğru oldu. Demek bu böyle değil. Burada bizim gibi alışverişinde müttekiyane davranma, davranmayan kişidir o. Bizim gibi salih kimselerden değildir manasına. Evet, ashabının ve sonradan gelecek olan ümmetinin riayet edecekleri düsturları da bu şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Ortaya koymuştur. Evet kardeşlerim, bu hadis Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve i̇bn Mace'de rahimahumullah kayıtlı olan e, bir rivayet. Evet, yine bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam sana itimat edene verdiğin sözü tut, emaneti eda et. Sana ihanet edene dahi sen ihanet etme. Buyurarak hainlik yapan kimse karşısında bile doğruluktan ayrılmamayı hainliğe uğrayanın aynı şekilde hainlikle mukabelede bulunmaması gerektiğini emreder. Bu da bu rivayette Tirmizi'de ve Ebu Davud'da gelen bir hadis. Şimdi aklı evvelden bir tanesi ne yapar? Çıkar. Artık modaya Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre anlayıp da efendime söyleyeyim ee, hüküm vermek. Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de? Kısasta sizin için hayat vardır. Bana ihanet edene ben de ihanet ederim. Çünkü Allah ne buyurdu? Kısas yapın. Ya sübhanallah köpek seni ısırdıysa kısas yapıp da sen de köpeğin kuyruğunu ısırır mısın? Isırmazsın. Köpek köpekliğini yapacak. İnsan insanlığını yapacak hoş diyecek köpeğe. Evet kardeşlerim. Meseleleri çok iyi anlamak lazım. Çok iyi Kalbimizde, beynimizde oluşturmamız lazım. Meselenin fıkhını anlamaya çalışmamız lazım. Anladıktan sonra ancak amele dökmemiz gerekli ve lüzumludur. Bunu bilmemiz lazım. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını, Dolayısıyla bizi irşad edip eğitmesi böyle olmuştur. Ne mutlu o kutlu elçinin emir, direktif ve ricalarına göre hayat sürenlere, hayat yaşayanlara. Allah Subhanahu ve teala hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip batıldan çekinmeyi cümlemize Nasibi müvesser eylesin. Bu derslerimiz inşallah birkaç celse daha ne yapacak? Devam edecek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını nasıl eğitmiş? Onlara nasıl örnek olmuş? Ondan sonra da sahabeyi kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazaratı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine, nehilerine Nasıl sahip çıkmışlar? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın tebliğini nasıl algılayıp hayatlarına numune adetmişler. İnşallah derslerimiz bu iki minval üzere yürüyecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve selamü aleyküm ve rahmetullahı ve berekatühü.